Homeros, İlyada Üçüncü kaset A yüzü sayfa 53'ten devam Böyle dedi o, dinledi onu insanların, tanrıların babası Özü ve biçimi pek az değişen bu kalıp cümleler olmaksızın konuşmaya başlandığı ve konuşma bitirildiği hemen, hemen de hiç görünmez benzetmeler Homeros şiirinin bir özelliği de destanına serpiştirdiği benzetmelerdir Şair her fırsatta benzetmeye başvurur. Ordunun yürüyüşünü bir yiğidin davranışını canlandırmak için onu tabiatın bir manzarasına veya günlük hayatın bir sahnesine benzettir. Kalabalık ya da hareketli sahneleri olduğu gibi anlatmak için Homeros'un dil imkanları yetmez. Daha doğrusu kalıplaşmış destan dili Homeros'a bu yolda hiçbir olanak sağlamaz. Ama büyük şair Homeros buna da bir çare bulur. Gözüyle görmediği destanın geleceğinin de kendisini biçimlendirip vermediği sahneleri... Gözüyle gördüğü, içine yaşadığı gerçek sahnelere benzetmek de meseleyi çözer. Ordunun yürüyüşünü örneğin bir kuş sürüsünün uçmasına, başakların rüzgardan sallanmasına, bulutların yığılışına, denizin dalgalarına benzetir ve bu benzetmelerde gerçeği bütün rengiyle, hareketiyle, sesiyle vermekle kalmaz. Benzettiği şeyi anlatmanın tadına öylesine kapılır ki kendi başına gerçeklik taşıyan bağımsız küçük sahneler çizer. Bu benzetmelerde şairin kendine özgü sanatı ile karşılaşır ve onun büyüklüğüne şaşmaktan kendimizi alamayız. Homeros'un dili, Homeros destanlarının dili hiçbir zaman olduğu gibi konuşulmamış birçok lehçelerden katışık bir sanat dilidir. Bu lehçeler Ionia, Atika, Ionia ve Arkadya, Kıbrıs lehçeleridir. İlyada, Metin'in Pesistratos zamanında Atina'da ele alınıp kopya edildiğini biliyoruz. Atinalı yazıcılar Metni kopya ederken onu dil bakımından Atina diline uydurmuşlardır. Aslında İonya lehçesiyle yazılmış olan İlyada ve Odisea'ya böylece bir çeşit Atik acilası sürülmüş öyle ki İskenderiye çağında Aristarkos gibi büyük bir bilgin Homeros'un Atinalı olduğuna inanabilmiştir. Atina'da konuşulan Atika dili İonya lehçesinin bir dalıdır ve Atinalı yazıcılar destanları kopya ederken çok ileriye gitmemişler. Metnin aslında taşıdığı İonyalı çeşniyi bozmamışlardır. İonya lehçesinin başlıca özelliği Atika dilinde A diye kullanılan seslinin E uzun E yani Eta diye kullanılmasıdır. Homeros Hera Athena Helena demez ve de, Hera Athena Helena der. Biz de Homeos dilinin bir çeşnisini vermek için bu adları çevrimizde olduğu gibi bıraktık. Ama Homeos'un kullandığı İonya lehçesi Bodrumlu Herodotos'un eserindeki İonya dilinden çok başkadır. Destanın dili bir şiir dili olmakla tarihsel çağlarda konuşulan İonya lehçesine hiç benzemez bu dil İonya lehçesinin temeli üzerinde eklenmiş daha birçok lehçe gruplarının özelliklerini taşımaktadır. Bunlar da yukarıda saydığımız Ionya, Arkadya ve Kıbrıs lehçelerinden unsurlarla karışmıştır. Yapılan araştırmalar ve Homeros metinlerinin tarihsel çağlarda bu üç lehçe ile kaleme alınmış yazı anıtları ile karşılaştırılması Ionya ve Arkadya Kıbrıs unsurlarının metinde İonyalı unsurlardan da daha eski olduklarını meydana koymuştur. En eski destan dili bu üç lehçeden katışkı olsa gerekti. Ama Homeros'la ve belki daha başka ozanlarla destan üzerinde yaratıcı çalışmalar başlayınca destan dili de gitgide İonyalılaşmıştır. Ne var ki eski dil tabakasının bazı şekilleri de müsbütün ortadan kalkmamıştır. Destanda görülen Arkadya, Kıbrıs lehçe unsurları yazılı anıt bırakmadığı için bilmediğimiz A aka dilinin kalıntıları olabilir. Destan dili de biri Aioya çevresine öteki Ionia çevresine ait olmak üzere iki yaratıcılık sapatında bu aka temeli üstüne kurulmuş olsa gerektir. Dil ikinci ve asıl yaratıcılık safhasını Homeros'la yaşadığından İonyalı Homeros'un damgasını taşır. Bütün bu dil araştırmalarından destan dilinin kuruluşunda Homeros'un bir başlangıç noktası değil de ilerlemiş bir dönemi gösteren bir bitim noktası olduğu sonucu çıkmaktadır. Kalıp sıfatlar, aynı sonuca Homeros destanlarında rastladığımız kalıplaşmış sözlerden de varabiliriz. Homeros'un İlyada ve Odisea'ya serpiştirdiği birçok sıfatların çok daha eski bir dil tabakasından geldiklerine hiç şüphe yok. Öyle ki Homeros bunları destan dilinin ve vezdenin gerekçesi olarak kullanırken ne anlama geldiklerini artık bilmez veya düşünemezdi. İnek gözlü Hera, baykuş gözlü Athena, tanrılara hayvan biçiminde tapıldığı Homeros öncesi çağlardan kalma sıfatlardır. Bu arkayı kelime kalıplarını Homeros öyle mekanik şekilde kullanır ki biz bugün hangi anlama geldiklerini anlayamadığımız gibi destanları inceleyen İskenderiye bilginleri de bunları çözememişler, birbirini tutmayan birçok açıklamalarda bulunmuşlardır. Örneğin Hermes Tanrı'nın adına eklenen Argeit Thontes, Sıfatı ne demek? İskenderiye bilginleri bunu Argos'u öldüren anlamında anlamışlar. Açıklamaları da İO efsanesine dayanır. Kıskanç Zeus'un sevgilisi Iyo'yu inek kılığına sokmuş, başına da e, yüz gözlü Argos'u bekçilikmiş. Hermes Zeus'un buyruğu üzerine Argos'u öldürmüş. Argip Pontes adlı tanrıya buradan gelmiş. Ama arge Ar kelimesinin kuruluşunda bu anlamı çıkartmak çok güçtür. Modern bilgiler bu kelimenin Arges, ışık ve fan, faonimai görünmek köklerinden katışık olup ışıkta parlayan, ışıkla ışıldayan anlamına geldiğini ileri sürmüş ve arge Hermes'in bir ışık tanrısı olarak özellikleriyle ilkeli görmüşlerdir. Hangisi doğru bilmiyoruz. Ne var ki Homeros'un da bunu bilmediğine daha doğrusu bu kalıplaşmış sözü geçen anlamını araştırmadan olduğu gibi destanına aldığına inanabiliriz. Homeros destanındaki sıfatlar duruma uyusun uymasın değişmez. Örneğin gemi her zaman karaya çekilmiş iken bile. Tez gök tüpedüze yıldızıdır. Aygotos birçok suçlar işlediği halde kusursuzdur. Fırtına varsa da yoksa da deniz her zaman oldayan denizdir. Arzularını boyun eğmediği için Benarofantes'i yalan düzenle kocasına ödürtmeye kalkışan Anteya tanrısaldır. Bir kişiye sıfat takarken Homeros'un onu anlattığı andaki durumuna hiç bakmadı. destan geleneğinde o kişinin sıfatı neyse onu tekrar ettiği apaçık görülür. Kalıp sıfatların, kalıp cümlelerin, terane gibi tekrar edilmesi Homeros destanlarına eski bir çeşni vermekle kalmaz, tadına doyulmaz bir şiir, bir müzikten kadar. Homeros bize yalnız kendi diliyle, kendi şiiriyle seslenmez, efsanenin gerçek dışı sisli çağlarına karışan, konusunu mantık ve manadan arınmış bir dille tıpkı bir ninni gibi kulaklarımıza fısıldar durur. Vezil Dil ahengine bir de rezin ahengini katın. Homerosu Yunanca aslından okumanın dinlemenin ne zevk olduğunu sezersiniz belki. İlk çav rezin ne heceye ne de kafiyeye dayanır. Yunanca a e i o u gibi sesli harfler yerine göre uzun veya kısa olabilir. Giderek aynı harf kısa ise başka uzunsa başka türlü yazılır. Örneğin sesinin kısası epsilon, uzunu harfiyle o sesinin kısası o mikron uzunu omega ile gösterilir. Bir de daima uzun sayılan a i A-U-E-İ, e u o I O-U, u, u i gibi çift sesliler vardır. Aslında kısa olan bir seslinin arkasına iki sesli sarf gelirse o sesli uzun sayılır. Yunanca'da vezin bu dil özelliğine dayanır. Uzun ve kısa hecelerin kelimede dizilişine göre bir ölçü kalıbı Yunanca deyimiyle bir metron meydana gelir. Bu ölçü kalıplarının da çeşitli dizilere göre dizilişinin çeşitli vezinden ortaya çıkar. Heksametron denilen destan vezni altı ölçü kalıbından ibarettir. Her kalıpta bir uzun iki kısa hece buna dakitlos yani parmak denir ya da iki uzun hece buna spondaios denir. Altılı lezin biçimi her dakiatlos yerine bir spondaios gelebileceğine göre biçim şöyle sıralanabilir. Güzel bir mısrağda dakiatlos ve Spondios kalıplarının yan yana dizilişinde yeknesaklık olmamasına yani bütün mısrağın Dacliatos veya karışık katışık olmayıp ölçü kalıplarının değişmesine önem verilir. Mısrada birkaç durak vardır. Duraklar ölçü kalıplarının içinde kelime bitiminde olur. Duraklara da katacak olursak altılı vezin şu biçimini alır. Homeros destanlarında altılı veznin en güzel en değişik biçimlerine rastlanır. Ne var ki Homeros'un kalıp sıfat, kalıp cümle kullanması bu veznin gerekçesidir. İrticalen veya ezbere okuyan Ozan'a bu kalıplar çok yardım eder. Uydurduğu zaman mısrağını hazır formülle doldurmayı ezbere söylediği zaman da hafızada yer eden formüllerle şaşırmamayı sağlardı. İliada çevirisi. İlyada'yı Yunanca altından çeviriyoruz. Çağdaş dillerin hiçbiri Yunanca altılı vezni vermeye elverişli olmadığından önümüzde iki yol vardı. Ya destanı düz bir nesir diliyle çevirmek ya da lezinsiz olmakla beraber bir çeşit nazı ahengi tutturacak mısra kalıplarına gitmek. İkinci yolu seçtik hiç değilse dedik okuyucu Homeros mısralarında kelimelerin nasıl sıralandığını duysun. Bir ses tekerlemesinin tadına varsın. Bu çeşit çevirinin başarılı olup olmadığı yargısını okuyucuya bırakıyoruz. Yalnız şunu söyleyelim ki Türkçe sözlerin bu sıra içinde Yunancalarına epey uyduğunu ve elimizde bulunan Fransızca, Almanca, İngilizce çevirilerle karşılaştırılınca Türkçe çevirinin Homeros metnine daha yakın geldiğini gördük. Homeros dilini vermek meseledir. Kimi onu çevirirken eskimiş bir dilin sözlerini yeniden canlandırmaya kalkmışmış, kimi uydurma kelimeler kurmuş, kimi Homeros destanlarını kendi dilinin destan dilini aktarmaya çalışmış. Hiçbirinden iyi bir sonuç alınmamıştır. Homeros destanı içine kapalı destandır. Dünyanın başka hiçbir destanına benzemez. Öyle ki başka destanlarla karşılaştırılırsa ona destan bile denemez. Nitekim bizim çevrimizi okuyan bazı kimseler bunda destan havası yok dediler. Hakları var bir bakma yalnız hataları şu ki Homeros'u peşin yargılarına yaklaşılmaz, şöyle olacak böyle olacak denemez. Homeros hiçbir şaire benzemez ama şiirin tadını alamaya görsün insan doyamaz lezzetine. Bir çeviride tat alıp tat vermeye çalışmaktan başka ne yapılabilir öyle yaptık. Bu arada Homeros'un kalıplaşmış diline elden geldiği kadar uymaya, tekrarlama olan yerde tekrarlama yapmaya, böylece destanın hem kesik hem akıcı üslubuna sadık kalmaya çalıştık. Bir özlük dizdik onun yardımıyla çevirimizin başıboş gitmesini önlemek istedik. Öyle sanıyoruz ki bu çeviri okuyucunun metni aslında izlemesini de kolaylaştıracaktır. Seçtiğimiz Türkçe ne uydurmadır ne de belli bir sanat dili. İlk iş ne demek istediğini açık açık anlatmaktır diye düşündük ve Türkçenin çok yenisiyle çok eskisi arasında ortalama bir konuşma dilinde karar kıldık. Çevirimiz daha güzel olsun diye Homeros'un söylediğine bir kelime bile katmadık. Çevirmedik bir tek kelime bırakmamaya da aynı derece önem verdik. Çeviri Yunanca aslıyla çok kez karşılaştırıldı. Yine de içine yanlışlar kaldıysa okuyucularımızın bunları bize göstermesini bekleriz. Çevirimizi yüksek, sesle birçok dostlarımız okuduk, yazılı metni birçok kimselere okuttuk fikirlerinden faydalandık. Çevirimiz için esas olarak kullandığımız metinlerin adlarını aşağıda veriyoruz. formazonun İlyada Metni ve Fransızca çevirisi faydalandığımız kitapların başında gelir. Bir kelime ya da bir mısra üzerinde şüpheye düştükçe, Mazon'un yorumlarına şeklini çoğu zaman benimsemeyi uygun bulduk. İlyana metnini Helenistik Çağ bilgileri 24 bölüme ayırmışlardır. Bu bölümler Yunanca alfabenin bir harfini taşır. Yani alfa, beta, gamma diye sıralanır. Aynı sıra Odiseya içinde izlenir. Şu farklı ki, bilim kitaplarında İlyada'dan söz edildi mi, bölümler büyük harfle, Odiseya'dan söz geçti mi, küçük harfle gösterilir. Biz bu harf sayısı yerine bölümleri numaralımayı uygun bulduk. Her sayfanın başına bölümün numarasını koyduk. Mısra numaralarını koymaya çok önem verdik. Bundan amaç okuyucunun mekmi Yunanca her zaman karşılaştırabilmesi ve başka kitaplarda İlyada'ya bir mehaz görürse, onu bizim çevirimizde de mısra numarasıyla bulabilmesini sağlamaktır. Çeviri de Mısralar beşer beşer numaralanmıştır. Ne var ki bazen çeviri aslında daha az veya daha çok mısra tutar. O zaman numarayı çevirinin sırasına göre değil, altının karşılığı olan mısrağa bakarak verdik. İlyada'yı Türkçe'ye çevirmek çoktan beri emelimdi. Ama bu emelin bir gün gerçekleşeceğine inanamıyordum. Bugün gerçekleşiyorsa bunu şair A. Kadir'e borçluyum. A. Kadir eşsiz bir çalışma arkadaşıdır. İlyada'nın aslına bakarak kelime kelime cümle cümle yaptığım çeviriyi o ender görünen bir anlayışla kavrar, aydınlatır, kusursuz bir Türkçe'ye ve bence çok değerli bir şiir diline koyar. Yıllar yılı her gece İlyada'ya çalışmak, okuyucularımıza sunduğumuz bu çeviriyi meydana getirmekte kültürümüze hizmet eden A. Kadir'in yalnız benim Şükranımı değil bir milletin şükranını kazanacağına inanıyorum. İlyada çevirisi çalışmaya başladığımız ilk günden beri eşine az rastlanan bir ilgiyle karşılanmıştır. Kitap göndermekle çevirimizi meydana geldikçe okuyup eleştirmekle metni temize çekmekte bize yardım eden, bizi her fırsatta destekleyip bu güç için altından kalkmamızı sağlayan dostlarımıza minnetimiz sonsuzdur. Azra Erhat. İlyada, birinci bölüm. Söyle Tanrıça, Beleu Soğlu. Akileus'un öfkesini söyle. Acı üstüne acıyı akalara o kahreden öfke getirdi. Ulu canlarını hadese attı nice yiğitlerin, gövdelerini yem yaptı kurda kuşa. Buyruğu yerine geliyordu Zeus'un. İlk açıldığı günden beri araları erlerin başbuğu Atleus oğluyla e, tanrısal Akileus'un. Onları birbirine düşüren hangi tanrı? Apollon, Leto ile Zeus'un oğlu. Krala kızıp orduyu kıran salan o. Atreusolu Tanrının duacısı Kayre Sesi saymadı diye insanlar kırılıp gidiyordu birbir arasıyla. Kayre Sesi kurtarmak için akaların elinden kızını bir yığın kurtarmalıkla gelmişti teskiden gemilerine. Elinde okçu Tanrı Apollon'un şeritleri sarılı altın beyneği bir bir yalvarıyor tekmil akalara. Daha çok orduları dizen iki Ateusoğlu'na yakarıyordu. Güzel dizlikli akalar, Ateos oğulları, Olimpos'taki yüce tanrılardan dilerim, Priamos'un ilini yerle bir edesiniz. Sonra sağ salim dönesiniz elinize. Alın bu kurtulmalıkları, kızımı verin bana. Korksun Zeus'un oğlu Apollon'dan, sayın onu. Tekmil akalar, bağırıştılar bir ağızdan. Alınsın değerli kurtulmalıklar, duacıya saygı gerek. Aman! Atremus oğlu Agamemnon'u görünce değildi bu. Tersleyip onu. Şöyle buyurdu. Bir daha sakın görmeyeyim ihtiyar. Şu koca karınlı gemilerin yanında seni, haydi kır boynunu, düşmesin buralara yolun. Yoksa ne değneğinden hayır görürsün, ne de şeritlerinden Tanrı'nın. Şuradan şuraya bırakmam kızını. Orada Argos'ta yurdundan uzak, tezgahına gide gele, yatağıma gire çıka, benim yuvamda kocayacak. Kızdırma kafamı, kendi canını düşün, dön evine. Böyle deyince o ihtiyarın korku düştü içine Sesini çıkarmadı eğdi boynunu Yürüdü uğuldayan denizin kıyıları boyunca Gitti uzakta bir yerde yakardı durdu Yüce akollana güzel saçlı letonun doğduğunu. Ey kıyarse Giy kutsal killayı koruyan gümüş yaylı Tenedos'un güçlü kralı Siminteos'u dinle beni Bir gün sana yaraşır bir tapınak yaptıysam Boğaların keçilerin yağlı butların yaptıysam senin uğruna şu dileğimi tezelden yerine getiriver gözyaşlarımın öcünü aldana olardan oklarından. böyle yakardı o Boz apollon da dinledi onu indi olimposun doruklarından köpürmüş öfkeli umuzlarında yayı iki ucu kapalı oklu kımıldandı mı oklar omuzlarında cangıldıyordu kırgın tarla yürüyordu gece gibi yerleşti gemilerin ardına saldı okunun. bir vınlama çıktı yaydan müşaydan korkunç acı Önce katırların köpeklerin düştü peşine sonra saldı bir sivri ok insanların üstüne. Kavruluyordu birbiri peşi sıra bir yığın ölü ordu içine tanrının okları yağdı tam dokuz gün. Akilevus çağırdı meydana halkı onuncu günü. Bunu ak kollu tanrı çahere koydu kafasına ölüp giden akalara içi yanıyordu. Halk toplanıp gelince bir araya ayağı tez Akilevus kalktı dedi ki oğlu, birazdan geri döneceğiz, herhal yurdumuza gideceğiz. Kurtarırsak ölümden canımızı, bak yiyor akaları, bir olmuş savaşla salgın, gel bir duacıya, bir biliciye başvuralım. Ya da bir düş yorumcusuna, bilirsin Zeus getirir düşü, o söylesin, Poibos, Apollon'un bu büyük öfkesi neden, adak mı, adamadık, yüzlük kurbanlar mı kesmedik, uzaklaştırması için başımızdan şu salgını, koyunların, lekesiz keçilerin, razı mı yağdumanlarına, Bunları söyleyip oturdu, o kalktı Karkas. Testor'un oğlu, düş yorumcularının en büyüğü biliyor her şeyi. Geçmekte olanı, geçmişi, geleceği. Poipos, Apollon, verdiydi bu hüneri ona. Bu hünerle geldiydi ta Hilyon'da, akaların gemileri. Karkas söz aldı, düşüne taşına dedi ki, ''Ey Akileus, Zeus'un canı ciğeri, Apollon'un öfkesini açıklamamı buyurdum bana. Anlatayım ama sen de iyi dinle beni. Yardım et, canla başla, ant ver.'' benden yana ol hem sözünle hem işinle kısıracan biliyorum akaların saydığı adamı o adamın bütün argoslulara her yerde sözü geçer kram azgın olur kızınca ayak takımından birine bir zaman öfkesini yenemese de unutamaz kinini dışarı vurana dek taşır yüreğinde onu öyle bir günde beni korur musun nasıl aya tez akilavus karşılık verdi dedi ki korkma söyle bakalım şu tanrı buyruğu ne dana olara tanrı buyruklarını bildirmen için sığındığın Apollon adına an dolsun. Kalkat. at. övünen Agamemnon bile olsa lafını edeceğin ben ayakta sağ salim gördükçe gün ışığını şu koca karınlı gemilerin yanında sana yumruk indiremez. Tek bir argoslu. Rahatladı usta yorumcu. Dedi ki yok yok ne adak için kıldı o ne de yüz sığırlı kurbana. Saygısızlık etti Agamemnon. duacıya da ondan. Kurtulmalıkları istemedi almadı kızını çok acılar çektirdi okçu tanrı bu yüzden size bundan böyle de çektireceği var vermezse kurtulmalık almadan pazarlıksız oynak gözlü kızı sevgili babasına adam emin kurban etmezse bir de yüz kutsal sığır kıyarsiye bu kötü salgından danı onları kurtaramaz o bunlar olursa tanrı yola gelir yatışır Böyle konuşup oturdu o kalktı hırsla yüce yaygın adememnon yiğit at ve uslu, kapkara bir öfkeyle doluydu yüreği yanıyordu iki gözü yalım yalım dik dik baktı kalkasa dedi ki İyi bir söz duymadım senden yomsuz haberci hep kara haberler verir gönül eğlersin ne tatlı bir sözün var ne hayırlı bir işin tutmuş yorumluyorsun tanrı buyruğunu dana olara değerli kurtulmalıklarını. Almadım diye kıyar seysin. Ne yapıp yapıp evime götürmek istiyorum kızı diye. Başlarına bela getirdik diyorsun okçu tanrı. Doğrusunu isterseniz asıl karım Clytemestre'den üstüne o kız. Ondan aşağı değil yapısı boyu bosu aklı yerinde üstelik ev kadını. Geri vermeye razıyım gene de ne yapayım yok derseniz başka çaresi. Yeter ki armağan verin bana şimdi hemen bir ben kalmayayım armağansız komutan. Benim için yakışık alır şey değil bu. ''İşte bakın, benim armağan gidiyor başka yere.'' Ayates Tanrısal Akileus karşılık verdi dedi ki, ''Ünlü Atreus oğlu ey doymak bilmez adam, ulu akalar armağanını nereden bulsun versin sana, evinizde yediye alınmış mal mı var ki?'' ''İllerden ne yağma ettiysek hep bölüşüldü. Doğru olur mu toplamak bu malları yeniden?'' Haydi durma, sun Tanrı'ya sen şu kızı, biz akalar veririz sana üç dört katını. İş güzel surlarla çevrili Troya ilini talan etmeyi buyursun Zeus bize. Kral Agamemnon karşılık verdi dedi ki, Tanrı'ya benzer Akileos, yiğitliğine yiğitsin ama beni kandıramazsın boş yere aklama fikrini. Niyetin ne? Senin armağanın olsun, benim olmasın öyle mi? Onu geri vermemi istemem, bunun için demek. Ulucanlı akalar... Tam istediğim gibi ona denk bir armağan verirlerse başım üstünde yeri var. Yok vermezlerse kendim alacağım gidip onu. Ya seninkini alacağım ya Ayas'ın ya da Odise olsun ki biliyorum kime gitsem o kız bu kez de. Neyse durmayalım bunun üstünde sırası değil. Tanrısal denize kara bir gemi sürelim. Kaç kürekçi gerekse arayıp bulalım. Yüzlük kurbanları koyalım içine. Güzel yanaklı kayret ise gemiye bindirelim. Sözü geçen biri olsun geminin kaptanı, ya Ayas, ya İdomenasus, ya tanrısal Odiseus. Ya da sen, Pelavus oğlu, erlerin en korkuncu ya da sen, kesin kurbanları koruyucu Apollon'u yatırtırsın. Böylesine biri. Şöyle bir yan baktı Ayates, Akileus dedi ki, seni ki çıkarına düşkün yürek. Senin sözlerini bir akanın nasıl kaldırır içi, savaşan nasıl gider o, nasıl dövüşür erkekçe, Karga salam, Troyalılara savaşa gelmiş değilim ben, karga salam. Hiçbir şey yapmadılar, dokanmadılar bana onlar. Ne sırlarımı çaldılar, ne atlarımı götürdüler, ne de bereketli bitiyeye ekinlerimi çiğnediler. Gölge veren dağlar var aramızda, oğuldayan deniz var. Geldik buraya utanmaz erik. senin ardından tek gönlün olsun diye senin köpek suratlı, tek Menelaos'la sen Troyalıların sırtından ün alasınız diye ama hiç de umurumda değil bu. Gelmiş gözda veriyorsun, alayın diye, alasın diye payımı. Bana Aka oğulları verdiydi onu. Bunca sıkıntılara karşı bakımlı, zengin bir ilini Troya'lıların talan ettiklerinde akalar, senin payın kadar bir pay almadım ben. Oysa kıyasıya savaşta benim kollarım görür en büyük kişi. Ama bölüşmede payın en oktalısı sana gider. Benimse savaşta canım çıkar. Küçük bir şeye gene de hoşnut dönerim gemilerime. Şimdi artık benim için en iyisi kıvrık burunlu gemilerimle Pitya'ya eve dönmek. Hem onur payımdan olayım hem burada kalayım ha. Mal mülk sahibi edeyim diye seni. Erlerin kralı Ava memnun karşılık verdi dedi ki. Can öyle istiyorsa yalvarmam buyur git. Çok adam var benim yanımda beni sayan. Akıllı Zeus işte en başta hep kavga dövüş savaş işin gücün. En iğrendiğim sensin Zeus'un beslediği krallar içinde. Çok düştüsün ama bil ki Tanrı verdi sana bu gücü. Durma gibilerinle, yoldaşlarınla git evine. Var git, may başına geç. Ne sen umurumdasın, ne de öfken umurumdasın. Ama şunu da kafana koy iyicene. Poibos, Apollon istiyorsa, Fiyarseis'i ille de şu gemimle, yoldaşlarımla göndereceğim onu. Ama Barakam'dan alacağım kendim gelip, senin onur payını, güzel yanaklı Briseis'i. Senden ne güçlü olduğumu o zaman anla gör. Korksun boy ölçüşmekten ibret alsın. Kim benimle eşit görmek isterse kendini. Böyle dedi o. Peleus oğlunu bir kaygı aldı. Kındı göğsü içinde yüreği bir o yana aktı, bir bu yana. Sivri kılıcını baldırıp boyunca kanından çeksin miydi? Herkes ayağa kaldırıp onu öldürsün müydü? Yok, yoksa öfkesini yatıştırsın mıydı dişini sıkıp? Yanında bu iki şey bir orada bir burada kaynadı durdu. Kocaman kılıcını kanından çıkaracakken tam iniverdi. Atene gökten aşağı onu ak kollu tanrıca yere göndermişti iki iyiydi bir tutuyor seviyor koruyordu durdu Peleus oğlunun arkasında ayakta görmedi onu hiçbir biri. göründü yalnız Peleus oğluna kavradı sarı saçlarından farsıldı Akileus döndü baktı arkasına Pallas Atene'yi tanır tanıma parladı gözleri kanatlı sözler söyledi ona dedi ki ne diye geldin gene kalkanlı Zeus'un kızı Atreus Oğlu memnun onun taşkınlığını görmeye mi birazdan ne olacak ben söyleyeyim sana. Canıyla ödeyecek öylece cakas Gök gözlü tanrıça Atene karşılık verdi dedi ki. Ben seni yatıştırmak için indim gökten. Ak kolu tanrıça here gönderdi beni. İkiniz de bir tutar o. Sever korur ikinizi de. Beni dinlersen kavgayı bırak. Kılıçtan çek elini. Anlat ona başına geleceği söv say yeter. Dinle bak bu dediğim gerçekten olacak. Bir gün gelecek onun bu cakasına karşılık üç kat değerli armağanlar verilecek sana. ''Tut kendini güven bize.'' Ayağı tez karşılık verdi dedi ki, ''Eskeden içim içime sığmıyor ama neyleyim ki sözünüzden çıkamam. Benim için böylesi daha iyi tanrıcam. Tanrılar dinlerler tanrıları dinleyeni.'' Böyle dedi, ağır elini gümüş kablo üstünde tuttu, soktu koca kılıfını kınına, dinledi Atene'yi. Atenede de Olimpoz'a doğru yola çıktı. Kalkanlı Zeus'un evine öbür tanrılar arasına Feleusoğlu tutamadı öfkesini gene. Köpürdü. Ateusoğlu'na yağdırdı küfürleri. Seni şarap puçası, seni it gözlü, seni gerik yürekli seni. Ellerinle bir olup savaşmak gitmek için sen silah kuşanmadın tek bir gün. En seçkin akalarla bile yatmadın pusuya. Gücün kurudu getirdin aklına ölümü. Akaların ordusunda böyle sana kafa tutanın onur payını almak herhal daha iyi halkını kemiren bir kralsın sen buyrundaki insanlar aşağılık olmasaydılar bu küfürler son küfürlerin olurdu senin Baksana diye, değil an biçim bu değnek üzerine ki dağlarda gövdesinden kesildi alındı bu değnek üstünde bundan böyle ne bir dağ ne bir yaprak bitecek ne de bir tek çiçek açacak bundan böyle bir bıçak aldı götürdü yaprağını kabuğunu şimdi ise Zeus adına hak koruyanlar Aka taşıyorlar ellerinde onu. İşte bir büyük ant sana bu değnek üzerine. Bir gün gelecek Aka tek tekmil dövünüp duracaklar. Akileus gitti diye, ister kız ister kızma, geçmiş ola. Senin onlara yardımın dokunamaz. Kırılıp gidecekler Hektor'un karşısında dalga dalga. Neden saymadın diye sen de akaların en iyisini yırtın dur bakalım kendiniye. Felios böyle dedi oturdu, attı yere altın katmalı değneğini, Ateos oğlu da öte yandan köpürmüştü, kalktı ayağa güzel konuşan Nestor. Felios'un gür sesli sözcüsü, dilinden sözler akardı baldan tatlı. Ölümlü iki insan kuşağının yaşayıp göçtüğünü görmüştü, tanrısal Filos da doğup büyümüşlerdi beraberce. Şimdi üçüncü kuşağın başındaydı o, düşüne taşına başladı söze dedi ki, amanın bir büyük yaz kaplayacak aka toprağını. Riyamos'la oğullarını bir sevinç alacak. Sizin bu kavgalarınızı duyar duymaz. Tekmil Troyolulara da gün doğacak. Oysa sizsiniz kurultayda savaşta. oğların en üstünü. Dineyim beni. Gençsiniz benden ikiniz de. Ben eskiden öyle adamlarla beraberdim ki bizden çok iyi Gene de küçümsemediler beni. Hor görmediler. Ne gördüm? Ne göreceğim bundan böyle onlar gibisini? Ne Dei Ritros gibisini? Ne erlerin güdücüsü Daydayaz ''Ne Kayneus, ne Exaidos gibisini, ne tanrısal Polipemos gibisini, ölümsüzlere benzeyen, Aygeisoğlu Teassus gibisini ne de. En güçlü insanlar da onlar bu yeryüzünde, savaşıyorlardı en güçsüzlere karşı, kapıştılar, daha azmanlarıyla öldürdüler, böğürte böğürte. Çağırdılar beni, ben de ta uzaktan, Filostan, yurdumdan gelip katıldıydım onlara, dövüştüydüm kendim çıkar, kendi çıkarım için.'' ''Baş edemez onlar gibilerle bugün bir tek kişi hep bana danışırdı. Çıkmazlardı sözümden. Siz de dinleyin beni en hayırlısı bu. Sen Agamemnon çok soylu da olsan bırak o kızı. Aka oğullarının Akileusa verdiği ilk onur payı o. Bir krala kafa tutmaya kalkma sen de oğlu. Devlet taşıyan bir kralla bir değil onurun senin.'' Zeus verdi değnek taşıyan krala onurum. güçlüsün gerçi, tanrıça bir anadan doğdun ama senden de güçlü o, buyurun da çok adam var, yatıştır öfkeni, ateus oldu, haydi, Akileus'a karşı tut öfkeni yalvarırım, uğursuz savaşta tekmil akalara sağlam bir kale o, kral adamın karşılık verdi dedi ki, doğru ihtiyar hakkın var yerden göğe, ama bu adam herkesten üstün olmayı komuş aklına, herkese sözünü geçirmeyi buyurmayı, herkesin kralı olmayı komuş. Ona eğmeyecek elbet biri var. Ölümsüz tanrılar onu neden dövüşçü yarattılar? Hep sözsün saysın, bağırsın, çağırsın değil mi? Tanrısal Akileos kesti onun sözünü. Dedi ki hep sana oysam sözünden hiç çıkmasam alçak derlerdi bana. Çiğri beş para etmez derlerdi. Git başkalarına buyur. Sözünü geçiremezsin bana. Sanmam bundan böyle sana buyur.